Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyidil murselin Muhammedin ala ali ve sahbi ecmaîn. Çok muhterem dinleyicilerimiz. Bizleri var eden varlığından haberdar eden ve en büyük Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olma şerefiyle şeref yap ve o ümmet içerisinde de dalalete düşecek, sapıtacak, şaşıracak, cehennemi boylayacak 72 fırkadan ırak edip, uzak edip ehli sünnet vel cemaat mezhebine müntesip eden onların yoluna salik eden Allahu Teala ve Teccad Hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun. Her daim bu konuyu işlemek lazım. Bu nimete şükretmek lazım. Bu nimetin kıymetini bilmek lazım. Çünkü Allahu Teala ve Teccad Hazretleri bizleri büyük bir kaya ile yaratmıştır. Boşuna yaratmış değildir. Este'adule <gülüyor> Sandınız mı ki biz sizi fuzul yere yarattık? Boşuna yarattık. Hikmetsiz yarattık. Bir gayeyle yaratmadık. Ot gibi yarattık. Bitersiniz, gitersiniz Kaybolursunuz, gidersiniz. وَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُ Siz bize hiç döndürülmezsiniz. Hesaba çekilmezsiniz. Yaptığınız yanınıza kar kalır. Böyle mi sandınız? Çok yanlış sandınız. فَتَعَالَ Allahül Melkül Hak. O padişahlar padişahı. Hak olan Allah. Kendisi hak. Ef'ali hak. Her işi hikmet üzere, yerli yerinde, hikmetsiz iş yapmaktan uzak olan Allahü Teala, sizin bu düşüncenizden çok yüce oldu. Demek ki boş yere yaratılmış değiliz. Es-te'udhu l-hâme mâ halekne ve mâ Biz gökleri, yerleri ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Ve hâlke zannül Bunlar kafirlerin zanlarıdır, düşünceleridir. İmansızlar öyle zanneder. Çünkü dirilme inkar eden, Allahü Teala'nın huzurunda hesaba çekileceğine iman etmeyen adam, demiş olmaktadır ki inanmış olmaktadır ki bu alem boşunadır. Gökler yerler fuzuli yere yaratılmıştır. Herkes istediğini yer içer, dergüler yapar, yatar. Haksızlık yapar, zulüm yapar. Yalan söyler, kan adam öldürür. İftira eder, gıybet eder, dedikodu eder. Kul hakkı yer her şey yanla çar kalır. Çünkü ahiret yok, hesap yok, dirilmek yoksa demek ki Gökler, yerler ve içindekilerin bir akıbeti yok, bir sonucu yok, bir neticesi yok. Böyle bir düşünce ancak kafirin düşüncesi olabilir. Fe veylül illedine keferû minennâ. Vay o kafirlerin başına gelecek cehennem azabı. Onları nasıl veyle çağırtıracak, helak diye bağırtıracak, ölümü arattıracak. Neredesin gel ölüm, ey zamanın geldi. Yaşanacak zaman değil bu cehennem diye. Feryatı figan ettirecek. Ama biz onlar gibi değiliz. Biz iman sahibiyiz. Bu hayat fani olduğuna inanıyoruz. Ölümün yok olmak olmadığına inanıyoruz. Ruhun ölmeyeceğine inanıyoruz. Haşır gününe inanıyoruz. Cennete cehenneme inanıyoruz. Şimdi gavur gibi yaşamak, düşünmek bize yaraşır mı? Öyleyse niye geldik? Neden geldim bu dünyaya? Bilenden al haberi. Bilmeyene sorma. Bilmeyen diyecek sana yemeye geldik, içmeye geldik, film seyretmeye geldik, keyif etmeye geldik. Evlenip doğurmaya geldik. Bilmeyen böyle söyleyecek sana. Bilenden al haberi de doğru haberdar olsun. İşte bilen Allahu Teala. Seni yaradandan kim bilebilir? E la men khalek. Yaradan bilmeyecek de kim bilecek? Bizi yaradan niye yarattığını beyan ediyor. Estaizüle. Fema khalektül cinne vel inse. İlla liya'mudun Ben cinleri de insanları da Sadece bana kulluk etsinler Beni bilsinler Beni tanısınlar diye yarattım Kalektül kalka Liyarbahu aleyye La liarbaha aleyhi Ben bu kainatı yarattım insanları cinleri Mükellef alemleri yarattımsa Ben kar edeyim diye yaratmadım Ben bilineyim Ben tanınayım ben sevileyim de Kar kazanayım diye yaratmadım onlar beni bilmekle bana bana kulluk etmekle beni tanımakla kar etsinler diye yarattım. Allah Teala kardan zarardan münezzehtir. Şu dünyadaki inancımızın, amelimizin karı da zararı da bize aittir. Şimdi insan düşünmesi lazım değil midir? Bu kadar ölenleri, kabre girenleri gördüğü vakitte tefekküre dalması la layık değil midir? Ben de aynı hale ulaşacağım. Aynı mezara gireceğim. Topraklar üzerime, tahtalar topraklar üzerime saçılacak. Orada tek başıma, yalnız başıma kalacağım. Ben ot muyum? Ben insanım. Eşref-i mahlukum. En kıymetli yaratığım. allah Teala bana meleklerden üstün olma imkanı verdi. Kökleri, yerleri, felekleri, melekleri, alemleri bana müshakhar etti. Hepsini bana itaatkar etti, hizmetkar etti. Ben bu kadar Allah'ımın nimetlerinden istifade ettim sayısız sonsuz nimetlere garg oldum boğuldum şimdi bana bunun hesabını sormazlar mı şükrünü istemezler mi ben bir kulum sarı çizmeli meda değilim boynumda kulluk boyun duruğu var şeref duyarım Rabbime kul olmaktan köle olmaktan kul efendisini sahibini malikini razı etmeyecek de kimi razı edecek onun rızasını gözetmeyecek de kimin hoşnutluğuna riayet edecek Rabbim, Malikim, şeyidim Efendim, Mevlam, Sahibim, Yaratıcım, Yöneticim, Yetiştiricim, Her şeyim, Veli Nimetim, Bütün Nimetlerimin Sahibi Olan Allah, Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Benden ne istiyor, nasıl inanmam lazım, nasıl amel etmem lazım, hangi saatte uyumam lazım, hangi saatte uyanmam lazım, nasıl giyinmem lazım, nasıl konuşmam lazım, nereye bakmam lazım, nereye bakmamam lazım, ne yapmam lazım, ne yapmamam lazım. İnsan bunu sormaz mı? Kendisini, ben, efendim, hür bir adamım, müstakil bir adamım, bağımsızım, bağımlı değilim, istediğimi yaparım, yerim, içerim, gezim, gezerim, dolaşırım, kimseye hesap vermem, diyecek bir istiklaliyette nasıl haddedebilir, nasıl farz edebilir? Madem öyle adama derler ki, madem öyle hasta olma, efendim, istemediğin bir işle karşılaşma, ölme, adama böyle derler. Ama... Elimde değil. Bir hastalık gelir. Mecbur ona boyun eğerim. Bir sıkıntı gelir. Kendimi içinde bulurum. Ecel gelir. kendi mezarda bulurum. O zaman sen senin elinde değilsin. Bunu ne zaman anlayacaksın? İş işten geçince anlamak ne fayda eder? Lukman Hakim oğluna Evladım. Ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Düşündü düşündü. Baba bu benim elimde midir? Ne kadar uyanık durmaya çalışsam. Yüzde, yüzüme suç alsam. Soğuk sular serpsem, oturmasam, ayakta dursam, devamlı dolansam, uyumamak için uğraşı versem, uyku bir anda gelse adamı, gezerken bile yıkar aşağı. Peki, uyanmama, dirilmemeye, gücüm var işe, dirilmeyi inkar ediyorsan, uyanma bakalım. Bir düşündü taşındı. Bu benim elimde midir? Saatlerce uyusam, gayri ihtiyar etti bakarım, uyanmışım, gözüm açılmış. Evladım, uyumamaya gücün yetmez, uyanmamaya gücün yetmez. Anlasana ki sen senin elinde değilsin, Rabbinin elindesin. Öyleyse ona itaat et. Biz Rabbimizin elindeyiz. Bizim elimizde bir şey yok. Kader rüzgarları bizi o yana bu yana. Savuruyor. Tabii ki irade-i kudreti cüz kudret i cüz inkar edilemez. allah Teala bize bir arzu vermiştir, bir güç vermiştir. Verdiği arzuyu ve gücü ne yönde sarf edeceğimizi de bilmiştir. Ezelde de bilmiştir. Ona göre yazlarımızı yazmıştır. Şimdi de melekleri şahit etmiştir. O hatasız yanılmaz ilmi gerçekleşmektedir. Tehakkuk etmektedir. Meydana gelmektedir. Herkes bunu görmektedir, yaşamaktadır. Birbirine şahitlik etmektedir. Ve neticede bu şahitliğin karşılığında, ahirette de birbirine şahit olacaktır. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu görecektir. Cennete gönderilen Hakikaten bu cennetlik adamıdır. Herkes buna şahitlik edecektir. Azaba gönderilene de herkes hak edin bu azabı hak etmişti cehennemi boylamaklık bir adamdı diye. Herkes şahitlik edecektir. Çünkü allah Teala şahitler tayin etmiştir. Şimdi madem ki biz yaratıldık, biz bu aleme geldik, yakayı ele verdik, artık ölelim desek, intihar etsek bu bir kurtuluş olmaz. İntihar haram. Pağderani Abd Nefsi haram Kulum bana gelmekte acele etti. Kendi kendine katletti, intihar etti. Ben de ona cenneti haram ettim Allah buyurdu. İnsan ne kadar hastalığa, ne kadar acıya, sancıya, ne kadar büyük derde düşse, intihar haram. Zaten çözüm değil. Dünyada bir derdenden kurtuldun, ahirette bin derde düştün. E o zaman ne olacak? Yaşayacağız. Allah'ımızın takdir buyurduğu kadar. Ecel-i kadar, adı konmuş süreye kadar yaşayacağız. O zaman nasıl yaşayacağız? Ki bu yaşantı bize ahirette ebedi hayatı temin etsin. Bu dünyanın yemesine inanıyoruz, içmesine inanıyoruz, giyinmesine inanıyoruz, evine inanıyoruz, arabasına inanıyoruz. Bunlar olmasa sıkıntı çekeceğimize inanıyoruz. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Yemek temini için, içmek temini için, geçim temini için hepimiz saatlerce... Her 24 saatte ne kadar saat kafa yoruyoruz, kir yoruyoruz, beden yoruyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İşte ahiretinde böylece evi lazım, meskeni lazım, mevası lazım, yuvası lazım, yemesi lazım, içmesi lazım, giyinmesi lazım, hepsi lazım. Kim bunları göz ardı edebilir? Ahirette bunlar lazım değil diyebilir. Onun için bugüne kadar ne hal üzere geldik geldik. Şimdi burada bir dur diyelim. Allah'ımıza gittiğimizin farkına varalım. Her an ömürden bir şey eksildiğine dikkat edelim. İmam-ı Rabbani Kudüs Rusya Hazretleri'nin mektubu altındaki nasihatlerine, tembihlerine kulak verelim. Küllemâ yemurruhanun yenkusu şeyhümnel umri her an geçtikçe, her dakika, her saniye, her talife, tık tık tık tık tık tık. Saat çalıyor. Saat gidiyor, saat durmuyor. Hepsi Bizim ömrümüzden keskin kılıç gibi bir şeyler kesip atıyor. <gülüyor> Mesnevi de hocasına, üstadına, şeyhine ne diyor? Benim ruhum aç, beni doyur diyor. Acele et, bekletme. Vakit keskin kılıçtır. Kesiyor. Şu ömürler bir daha bize geri dönmeyecek. Bugün bir daha geri gelmeyecek. Her günün güneşi doğduğunda, her gün doğduğunda, bizlere nida diyor. Yani cedil, ben yepyeni bir günüm. Bak sende, senin bende bir kötü amelin henüz kayda geçmemiş. Bugün bende neler yapacaksın? Şahitlik yapacağım. Zaman şahit, mekan şahit. El şahit, ayak şahit. Faktenim nifelev şemsi. Öylese beni ganimet bil. Fırsattan istifade et. Eğer benim güneşim bir batacak olursa kıyamete kadar bir daha bana yetişemezsen. E sana yetişemeyim ne var? Yarın yine gün var. Allah'ın günü mü bitmiş? Ama yarınki gün ben değilim. Benim hesabım bende görülür. Benim hayrım bende işlenir. Benim dosyam bende kapanır. Her gün kendinden sorulur yakrubu her an ecel yanaşıyor bugün ölüme biraz daha yanaştık bir saatte biraz daha yanaştık felevlem bugün uyanmazsak kar zararı seçmezsek rabbimizin razı edeceği işler gözetmezsek la vakti gaden ghayra yarının nakdi sermayesi kazancı ne olur ancak Ah vah. Geçti bir daha geri dönmez diye. Vahlanmak olur. Bak çoğumuzun gençliği geçti. Çoğumuzun güçlü zamanı geçti. Ne güzel söylüyor büyüklerimiz. Ağladım durdum diyor. Kaybettiğim gençliğime. Ne olaydı gençlik bir daha geri döneydi. Le ataytul mübiya ma yuridu. Çarşıda pazarda satılsaydı neyin var diye yok istediği rakamı verirdim de gençliğimi geri alırdım. Her gün güç azalıyor. Her gün nefes gidiyor. Her gün kabir yanaşıyor, ahiret yanaşıyor. Bugün uyanmayan ne gün uyanacak? Feleştirat fi vaktil amel. El yom yomul amel. La vaktur raha. Bugün çalışma zamanı. İnancını gözden geçirme zamanı. Nasıl inanıyorum? Neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Ne amel ediyorum? Ne eksik ediyorum? Neyi terk ediyorum? Sonra pişman olup bağırıyor. Ecelle karşılaşınca aniden. Mevla öyle, öyle buyuruyor. Estaizu Ve nîbû ilâ rabbikum. Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehû. Öldüğünüz vakitte yıkayıcının eline nasıl teslim olacaksınız? Sıcak dökse yandım demez. Soğuk dökse dondum demez. Sert davransa Nazik olsana biraz, kibar olsana demez. Meyit gassal elinde, cenaze yıkayıcısının elinde gibi. Şimdiden teslim olun, yarın teslim olacaksınız. Çeneniz bağlanacak, elleriniz, ayaklarınız bağlanacak. Öylece huzuruma geleceksiniz. Şimdi kendinizi ne zannediyorsunuz? Konuşabiliyorum, biliyorum, görebiliyorum, yiyebiliyorum, içebiliyorum diye. Kendi elinizde mi zannediyorsunuz? Min kablen ye teykubul azâb. Azap gelmeden evvel bana dönün, bana yönelin, şeytana yönelişi terk edin, günahlara yönelişi terk edin, düşmanlarıma meyledişi terk edin, bana itaat edin, sonra yardım göremezsiniz. Kimse elinizden tutamaz, kimse gözünüzün yaşını silemez, herkesin gözü yaşlı, kim kime yardım edecek, herkesin defteri açık, kim kimi kapatacak. <gülüyor> Rabbinizden size indirilen şu en güzel ayetler, şu Kur'an'ın ayetleri, şu vaazlar, şu nasihatler, bunlar dururken ne işin var senin? Filmler, diziler, efendim, yalan yanlış uydurmalar, haberler, eğlenceler, felsefeler, şu buldun ilmi Kur'an'ı, ne lazım ilmi Yunani? Kur'an ilmi dururken Yunan ilminden ne işin var? Ne aldanıyorsun? Ne oyalanıp oyalanıyorsun? Sen ahiret yolcususun. Niye tedarik görmüyorsun? Niye hazırlık görmüyorsun? Şu en güzel ayetleri niye terk ediyorsun? İnşallah bundan sonra her cumartesi akşamı bu radyomuzda bu Lale Gül FM'de inşallah tefsir dersleri başlayacağız. Fatih i Şerife'den başlayacağız. Allah'ımız bize ne indirdiyse size duyuracağız. Ve bütün ayetlerden nasip hissedar olacağız. nasipdar olacağız. Kur'an'dan rızkımızı alacağız. Mevla buyurduğu üzere estaizu billah. Efe bi'adel hadif. Entüm mudhinûn. Böyle büyük haber, böyle ciddi haber. Hiç gevşekten alınacak şey midir? Siz nasıl adamsınız? Benden size Kur'an geliyor da onu hafife alıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz, hiç etkilenmiyorsunuz. Bütçe halüne, reçik akıyım, anne kuşcuk bu, bundan nasıl alacaksınız, inanacaksınız, amel edeceksiniz, dünyanızı hakredil, sonsuz saadetinizi kazanacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz? Onun zamanı değil, bunun zaman zemini değil. Şu olmaz, bu geçmez, bu çökmez. Kurandan nasibinizi, yalandan inkardan ibaret yapıyorsunuz. Yazık değil mi size? Bu hazine bir daha bulunur mu? Hele Madem siz bana bağlı değilsiniz, can boğazınıza geldiği zaman ben tüm haineydin Ölenin yanında hepiniz gözünüzü dikmiş bakıyorsunuz. Doktoru var, hocası var, şeyhi var. Hiçbiriniz bir şey yapamıyorsunuz. Ne Ölecek adama biz sizden daha yakınız bela soru siz bizi görmüyorsunuz. فَلَوْلَا اَنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Siz merbup değilseniz, Rabbe bağlı değilseniz, siz bir yönetim, denetim altında değilseniz, siz sizin elinizdeyseniz, تَرْجِعُونَا اَنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ Doğru sözlü kimselerseniz, hadi geri çevirin, döndürün o ruhu da, bir hüneriniz var mı görelim. E peki, bu Allah'ımızın adlerine karşı, bu güçlü Rabbimiz, yönetimi altında bulunduğumuz Rabbimize karşı, Nasıl böyle lakayt olabiliriz, laubali olabiliriz? Onun kitabına karşı nasıl bu kadar vurdum duymaz kalabiliriz? Kur'an benden ne istiyor? Rabbim bana ne mektup gönderdi, ne haber gönderdi, ne emir gönderdi, ne yasak gönderdi? Nasıl bunu dinlemeyiz? Bunun yerine ne dinleyebiliriz? Hangi haber bundan önemli olabilir? Hangi havadis bundan güncel olabilir? Bugün ölsen ölüm. Her an ölebilirsin. Hemen ahirete gidersin. Daha dünyaya dönemezsin, gelemezsin. O evine bir daha giremezsin, o yatağında bir daha atamazsın, o elbiseni bir daha giyemezsin, o arabana bir daha binemezsin. Hangi haber bundan yakın? Hangi ilim bundan önemli? Kainatı yaradan, seni beni yaradan, sana kitap gönderiyor. Emirler yasaklarla dolu. Sen hiç ondan bir nasibin yok. Faya zayatele amari, temsihse behlula. Vay gidi vay. Bu kadar ömürler, günler, geceler, saatler. Boşu boşuna. Faydasız şeylerle geçip gidiyor. İnsan bunun için mi geldi dünyaya? Biz Rabbimize bağlıyız. Onu dinleyeceğiz. Ona itaat edeceğiz. Ona teslim olacağız. Azap geldikten sonra, iş işten geçtikten sonra pişmanlık neye yarar? Onun için iyi takip edin. İnsanlara duyurun. 88.4 Bule Gül FM'de bu sohbetleri duyurun. Herkes birbirle mesajlaşarak, telefonlaşarak Tanıdığına tanımadığına. Herkesi haberdar edin. Sohbet saatlerinden. Hoca efendiler konuşmalar yapıyorlar. ilmi konuşmalar yapıyorlar. Sizin dünya ahiret saadetiniz için. insan bun, bunun yerine başka bir şey koyar mı? Hangi iş bundan önemlidir? İnsan dünya işini tercih eder mi ahiret işine? Elhamdülillah. Uzak yollara gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Arabalara binip inmek zorunda kalmıyorsunuz. Efendim Fakirseniz masraf etmek zorunda kalmıyorsunuz, evinizde oturuyorsunuz, dükkanınızda, arabanızda açıyorsunuz, dinliyorsunuz. Allah ne kolaylık verdi, ne imkanlar verdi. Niye bunu hayra kullanmıyorsunuz? Niye bu insanlara acımıyorsunuz? <gülüyor> Yerdekiler acıyın, gökteki melekler sizi acısın. <gülüyor> Acımayan acımaz. Bir kör uçuruma doğru giderken görüp de. Dur bakalım çeyre edelim. nasıl gümleyecek de eğlenelim, gülelim diyen, merhametsiz, vicdansız insan. Allah'ın rahmetine mazhar olamaz. Bak insanlar sel gibi. Gidiyor eli sünnete göre inanmadan, beş vakit namaz kılmadan, salih amel işlemeden bunca günahlara giriftar olmuş. Müptela olmuş. Elinden tutan yok. Niye demiyorsunuz şuradan bir havadis dinle. Bak ahiret haberlerini dinle. Mezara ineceksin. Ne cevap vereceksin? Hiçbir hazırlığın yok. Azıksız gideceksin ahirete. Şuradan Ankara'ya, şuradan İzmit'e bile. Tedariksiz gitmiyorsun. Hava durumunu gözetliyorsun. Cebine haçlığı itiraz ediyorsun. Vasıtaya biliyorsun. Hiç mahirette burak lazım değil. Hiç mahirette binek lazım değil. Hiç mahirette azık lazım değil. Niye birbirini uyarmıyoruz? Bütün kadın erkek dinleyenler. Herkes mesuldür. Herkes sorulacak ahirette. Bu imkanlar size verildi. Ne yaptınız? İnsanları nasıl yola çağırdınız? Hakk'a çağırdınız. Hayra davet ettiniz veya etmediniz. Hep mesulsünüz. Sizin davetinizle, sizin duyurunuzla, sizin çağrınızla, teşvikinizle, biri namaza başlasa, biri içkiyi kumarı bıraksa, biri zinayı bıraksa, kazanırsınız, kurtulursunuz, da şefaatle nail olursunuz. Onda yaptığı bütün hayırlara, cevaplara ömrü boyunca ortak olursunuz. deâl uanel khayr iyilik yapmaya teşvik eden, yol gösteren, aynı yapan gibi ecre nail olursunuz. Böyle bir kar, manevi kar bırakılacak şey midir? İyiye emredenler kötülükten nehyedenler zümresine ilhak olursunuz. Müjdeyen aile olursunuz. Elamirune bil Allah'ımızın müjde müjdelenmesini emrettiği kullara ilhak olursunuz. İyiye emredenler kötülükten nehyedenler. Bu ne büyük iş? Bu ne büyük görev? Belaların kalkmasına vesile olursunuz. Afetlerin, musibetlerin, beklenen tehlikelerin hepsinin kalkmasına vesile olursunuz. Velteküm ve bil ve munkar. İçinizden dine davet eden, iyiliği teşvik eden, kötülükten engellemeye kayret eden bir cemaat oluşturun, yetiştirin. Bunlar hoca cemaatleridir, ilim sahipleridir. Siz de onlara cemaat olun, davetçi olun, teşvikçi olun, duyurucu olun. Ve ulake'l Ancak o cemaati yetiştiren toplumlar, sonra o cemaatin sözlerine kulak verenler, amel edenler, birbirini o yola sevk edenler felah bulacak. Umdukları bütün hayırlara nail olacak, korktukları tüm kederlerden emin olacaklardır. Bunların dışındakilere felah yok, necat yok, kurtuluş yok. Dünyada yakaları bir araya gelmeyecek, ahirette de belaları, azapları dinmeyecek. <gülüyor> bu dine hizmet etmeyenler ne haldedirler? İnsanların maddi, manevi, dünyevi, uğravi, bütün saadetleri bu dindedir. Bu ilimdedir, bu Kur'an'dadır, bu sohbetlerdedir, bu derslerdedir, bu konuşmalardadır. İnsanların nasibi Kur'an'dadır. Bu nasipleri birbirine inşallah almaları için teşvik edeceğiz, davet edeceğiz. Yalvaracağız, yakaracağız, dinleteceğiz. Hediyelerle, teşvikle. Ne olur şunu dinle. Ne var? Bir saat dinle, iki saat dinle. Bak, Allah'ın ayetleri kalbine inecek. Feyizler, bereketler, rahmetler evine, ocağına, dükkanına inecek. Ondan sonra kalbine bir sekinet, bir feyiz, bir yatışma gelecek. Sen de secde etmek isteyeceksin. Sen de Allah demeye heves edeceksin ya. Niye geldin bu dünyaya sen? Rabbini bilmeden, bulmadan kör gibi ahirete gideceksin. Dünyada kör, ahirette kör. Bunda kör olan orada daha kör olur. Gözü kör olana sıkıntı yok. İki gözünü aldığıma iki cennet veriyorum Allah buyuruyor. Ya kalp gözü kör olana hiç ilaç yok. O ahirette de kör. Kim ki bunda arifi, hak olmadı. Ta ebed bir ikane kaldı bulmadı. Rabbini bunda bilemeyen, bulamayan sonsuza kadar bilemez, bulamaz. Çünkü neden? Cennete giremez. Cehenneme giren Allah'ı nasıl tanıyacak? Ancak gazabıyla, azabıyla, lanetiyle tanıyabilir. Allah'ı böyle mi tanımak lazımdı? Bu kadar cemaliyle, kemaliyle, bu kadar ikram edici, nam edeceği vasıflarıyla, sıfatlarıyla Rabbini tanıyamayacak. Rabbinden gafil kalacak, habersiz kalacak. Bir kere cemalini göremeyecek. Bundan büyük mahrumiyet olur mu ya? Onun için gayret, kardeşler, sahi-ü gayret. Gerçi güçtür vaka'a, leyselil insanı illa maşa. Hakikaten zor. Nefis insanı zorluyor, tembellik ettiriyor. Şimdi çayını iç, dizini seyret, filmine bak, yemeğe git, misafirliğe git, o gelsin. E tamam ama bu ilme mani değil. Nereye gidersen git, aç. Bir düğme kadar sana yakın ya. Aç, dinle, dinlet. Allah'ım bize kitap indirdi. Hoca efendiler bunu iz izah ediyorlar. Rabbimizin buyruklarını bize duyuruyorlar. Tam el hüsnet vel cemaat. Bir çeşmeden, bir kanaldan, pak çeşmeden, saf çeşmeden bir şey karışmamış, bir şey bulaşmamış. Yorumsuz. Allah'ımızın buyurduğu gibi, Habibi'nin duyurduğu gibi. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bu çeşmeden içmez mi ya? Ondan sonra da susuzum susuzum diye bağırır mı? Onun için geri kalmayalım. Sonra geri kaldığımıza çok pişman oluruz. Rabbimizden inen o güzel ayetlere tabi olun. Bilmeden nasıl tabi olacaksın? Manasını anlamadan neye uyacaksın? Duymadan ne amel edeceksin? Dinlemeyeni hiçbir amel etme şansı imkanı var mıdır? Dinlemeden inanmak bile mümkün müdür? İnsan kendi kendine hindi gibi düşünerek neye inanabilir, neye anlayabilir, ne amel edebilir? İlmin yolu, sağlam duyular. Bu kulağı Allah niye verdi? Celle şanuhu celle celaluhu sema. Bu kulaklar niye verdi? Ve laf-saara gözleri niye verdi? Lefi de gönülleri, kalpleri niye verdi? Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bu kulağa çalgıya, türkiye, filme, eğlenceye, gıybet edik odaya, iftiraya, açık edip de bu Kur'an ayetlerine, bu meclislere, bu ilimlere, bu sohbetlere tıkayan adamlar nasıl şükredecekler? Bu gözleri haramlara baktıranlar, bu baltaları taşa vuranlar, körletenler, Allah'ın ayetlerine, kitabına baktırmayanlar, alimin yüzüne, ana babanın yüzüne, Kabe'ye baktırmayanlar. Kur'an'a baktırmayanlar nasıl şükredecekler? Bu gönülleri, bu kalpleri sadece dünyaya takan, sadece dünyaya bakan, varsa yoksa dünya, maddi menfaatten başka hiçbir gayesi, umudu, arzusu bulunmayan, ahiret derdi taşımayan insanlar nasıl şükredecekler? Rabbini bilmeyen, tanımayan, ya Rabbi şükür demekle şükretmiş olabilir mi? İslam'ın tamamı şükürdür. Tamamını yapan tam şükretmiş olur. Ne kadar eksik yapsa o kadar az şükretmiş olur. Onun için... Ming kablentiğini bu bakteten ansızın azap gelir, hastalık gelir, ölüm gelir, ecel gelir, felaket gelir, musibet gelir ve tüm laleş ürün siz hiç fark etmezken, hissetmezken, hiç beklemezken, ummazken, oh şimdi rahat ettim, tam şimdi rahat ettim derken belalar gelir erken, ondan sonra bağırırsınız. Entekule nefsun ya hasrete. Sonra biriniz demesin. Ben sizin böyle demenizi istemiyorum kullarım. Dememeniz için sizi uyarıyorum. Vay benim pişmanlığım. Neredesin gel tam şimdi senin zamanındır Ben Allah'ın karşısında ne kadar geri kalmışım. Allah'ım bana bunca nimetler vermiş. Peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Onu beyan eden hocalar gönderiyor. Bu kadar imkanlar, bu kadar bu radyolar, bu kanallar. Düğmeyi açıyorsun. Millet. Ta efendim, aylarca, efendim, binlerce kilometre yol teperek bir ayet duyayım, bir hadis duyayım diye gezdiği dönemlerden. Geldik şimdi, düğmeyi açmaya, kanalı çevirmeye ya. Bu kadar kolaylık karşısında, Allah'ım beni, kendisini bilmem için, bulmam için, cennetine girmem için, cemalini görmem için, rızasına ermem için, davet etmiş, davetçi yollamış. Göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, nimet vermiş, imkan vermiş. Hastanede değilim, bas bas bağırmıyorum, konuşulanı dinleyebiliyorum, anlayabiliyorum. Kalkıp amel edebiliyorum, abdest alabiliyorum, namaz kılabiliyorum. Belim iniyor, rüka eğiliyor, alnım secdeye değiyor bunlar. Ne imkanlar ya? Ben geri kalmışım. Ben sahri. Bir de bir de hacılarla, hocalarla, namaz kıl diyenlerle, İslam'a davet edenlerle, şu kanalı, şu sohbeti dinle diyenlerle. Kafa bulmuşum, dalga geçmişim, alay etmişim. Hadi git işine ya siz. Ne gerici adamsınız ya. Ölüm, kabir, mahşer, ahiret. adam ölmeden mezara sokarsınız. Keyfini kaçırırsınız, moralini bozarsınız. Bizim sizinle ne işimiz olur demişsiniz. Demiştim. Naneyi yemiştim demeden uyun Kur'an'a. Duyun bu haberleri, dinleyin bu sohbetleri. Evtekulelevennelikâraten. Sonra dersin ah bir daha dönüşüm olsa, ah dünya gidişim olsa, fekunemnülmüksinîn. İyi amel işleyenlerden olsam. Neler de neler. Bunlar denilmeyecek şeyler. Denilmemesi gereken şeyler, onun için şimdiden tedbir alınması gereken haller. Biz şimdi size duyuruyoruz, Allah rızası için konuşuyoruz ve sizi haberdar ediyoruz. İnşallah hepiniz, kadınınız, erkeğiniz, bütün dinleyicilerimiz herkesi haberdar ederek bundan sonra tefsir derslerine Allah'ımızın, Celle Celaluhu Kitab-ı de bizlere buyurduğu ahetlerin tefsirine, manalarını anlamaya, dinlemeye, amel etmeye, bu hususta teşvik eden bu sohbetlere insanları davet ediniz, haberdar ediniz, sonra kaçırdık demesinler. Bu fırsatlar bir de hale girmez inşallah. Artık her yeri dershane gibi kabul edelim. Biz buradan açalım, tefsiri beyan edelim. Herkes ilim tahsiline niyet etsin. Allah'ımın dinini, kitabını öğreneceğim, okuyacağım, amel edeceğim şeklinde niyet etsin. İnşallah Allah hayırlı uzun ömür verir. Tefsiri tamamlamaya müsaade eder, muvaffak kılar. Eceli gelenler o arada, ölenler inşallah niyetleriyle kazanırlar. Kabirde, mahşerde tamamlarlar. Yeter ki Allah'ın dinini, tefsirini öğrenmeye niyet etsinler. Bana Kur'an geldi Rabbim'de. Ne buyuruyor Rabbim? Ben bunu dinleyeceğim. Meallerle olacak iş değil. Sadece Türkçe meallerle ne tefsir olabilir, ne kadar izah olabilir. Ama bu bu canlı sohbetler sizi Kur'an'dan çok büyük hissedar eder. İnşallah. Kur'an'dan nasip alanın başka bir şey aramasına ihtiyaç yok. Sünnet de buna dahil. Tefsir, hadis, fıkıh, akayit, tasavvuf hepsi Kur'an'dan çıkma ilimler. Kur'an'la alakalı ilimler. Bunlar ilimler. Geri kalanı hiç. Ser üstüne oturacak ilimler. Bir şey yok. Ama bunlar baş tacı. Bunlar yere konmaz. Bunlar yere düşmez. Bu ilimlerin günü geçmez, modası geçmez, eskimez, önümüzden haber veriyor, geleceğimizden haber veriyor. Kabirimizi, mahşerimizi, sonsuz hayatımızı temin ediyor. Nasıl bunu duymayabiliriz? Nasıl bunun günü geçti diyebiliriz? Nasıl ben önemli işim var, önemli haberim var diyebiliriz? Ölümden önemli haber mi var, kabirden önemli yer mi var? Sonsuz hayatımızla ilgili konulardan daha büyük konu mu var? Hangi gıybet, hangi dedikodu? Bunun önüne geçebiliriz. Allah aşkına, Allah rızası için. Şu kısacık ömrümüzü zahit etmeyelim. Bak İmam Rabbani ne güzel buyuruyor. Bugün çalışma zamanıdır. Yatıp dinlenme zamanı değil. Vel istirahatü fi vaktil amel. Tazdi'u l ve men'u l Çalışacak yerde yatmak, ekecek zamanda efendim yan gelip istirahat etmek ziraatı zahit eder. Ürünleri engeller. Ondan sonra herkes biçerken sen de pişmanlık biçersin. Hasretin, nedametin, pişmanlığın çeşitleri var. Günlük pişmanlık olur, haftalık olur, aylık olur, yıllık olur, ömürlük olur, sonsuz olur. Allah sonsuz pişmanlıktan muhafaza etsin kardeşim. Bir gün üzerine efendim soğuk günde çıkarsın hafif elbiseyle o gün akşama kadar donarsın. Tabi bu bir günlük pişmanlıktır. Akşama eve dönersin, kalın giyersin, ertesi gün tedbirli gidersin. Bu geçer. Efendim... Bir hafta ticaretinde kesat olur. E, efendim bir yanlış karar olur. E, rızkın engellenir bir şey olur. Bu bir hafta sürer, iki hafta sürer. Bunlar geçer. Pişman olursun, Niye şuraya imza ettim, Niye şunu yanlış ettim? Niye şunu sattım? Niye şunu aldım? Bak sonra yükseldi, değerlendi, ucuzladı, pahalan. Pahalı almışım, bir gün sonra ucuzlamış. Efendim ucuz satmışım, pahalamış. Bunlar geçici hasretlerdir. Pişmanlıklardır. Telafisi mümkün olan şeylerdir. Ne dametlerdir. Ama bir ekim zamanında tarlayı ekmediğin zaman bunun bir haftada iki haftada nedameti geçmez. Tabii ki bu bir mevsimi etkiler. Ondan sonra hasat zamanında eyvah biçersin. Millet o paraları yerken sen efendim vah edersin derken tabii ki bu bir senelik bir pişmanlık gerektirir. Çünkü senede bir ürün veriyor ekseri her şey. Kaç ayda bir her mevsim ürün veren şeyler değildir insanların. Çoğunun ektikleri, piştikleri, senede bir kere mahsul veren şeyler. insan bir sene pişmanlığa sevk eder. Ama tabii bir daha seneye inşallah telafi edersin. Şudur budur. İnsanı teselli edersin. Ama bir de alırsın kötü huylu bir kadın. Bir de ondan çocuk yaparsın. Hırsız yakalamış gibi. Bırak bırakmaz, gel gelmez, git gitmez. Ne yaparsın? ya Veyahut da bir kadın. Kadınlar tarafından da konuşalım şimdi. Düşer bir hayırsız adama, döver, söver, aç bırakır, açık bırakır. Ne yapacak o zavallı kadın? Ya bu pişmanlık bir haftalık iki haftalığa benzer mi? Çoğu kaçanlar da bu duruma düşerler. Ana babayı da dinlemezler, kaçarlar. Rahat edeceğim sanarlar ondan sonra. Bir ömür çekerler. Bir de çocuk oldu mu? Haslete haslet pişmanlığa damet eklenir? Nasıl kurtulacak? Eyvah dersin, yandım dersin. Yıkıldım dersin. Ama yine, diyelim ki sonsuza benzemez. Ama bu dünyaya gelirsin, imansız, Kur'ansız yaşarsın da ahirete gidersin. Hz. Kur'an'ın bütün ayetlerinden nasibini hiç seni almazsın. Emirlerini, yasaklarını bilmez, gafil yaşarsın. Böyle ahirete gidersene, sonsuz nedamete düşersin, sonsuz. Ne ertesi gün geçer, ne bir hafta sonra, ne bir sene sonra, ne ölüm var peşinde. Lay Ne ölebilir? Yok olsun, kurtulsun. Ne yaşayabilir? Hayat bulsun, zevk alsın, keyif alsın. Sonsuz hayatta. Ebedi bela. Onun için bu sonsuz pişmanlıklara kendimizi itecek işlerden uzak duralım. Kur'an dersine gelelim, tefsir dersine inşallah devam edelim. Bütün insanları bu hususta haberdar edelim. Herkes seferberlik yapsın. Kaç kişiye ulaşabiliyoruz? Allah rızası için. Tabi insanlar bu Rabbimizin besmelesinden, fatihasından hayırla fetihlere mazhar olsunlar, hayırlı açılışlara nail olsunlar inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, biz dertliyiz ama Allah derdimizi bir indirsin. Allah derdimizi din derdine çevirsin. <gülüyor> Hepimizin derdini tek derde indirsin. O da Rabbimizi razı etme derdi gayreti olsun. Başka dertleri Allah bize nasip etmesin. O dertleri bize dert ettirmesin. Bu dertle Devamımızı halk etsin, şifamızı yarasın, takdir etsin. Böylece birbirinin karını isteyelim, hayrını isteyelim, birbirine acıyalım, Allah da hepimize acısın. Celle şahanehu ve celle celaluhu. Bugün özellikle sizlere sorulan önemli bir soru. Bazı fitnelere de sebebiyet vermiş, bazılarının yanlış anlayışına sebep olmuş bir konudan bahsediyoruz. O da nedir? Namaz kılmayan kafir midir? Bazıları hoca böyle demiş, demişler, bazıları yanlış anlamışlar yanlış aktarmışlar vesaire. Şimdi tabii ki Salatü i̇mâdüd din, namaz dinin direğidir ve men ekâma faqat namazı hakkıyla kılan dininin direğini ayakta tutmuş olur. Din çadırını mamur kılmış olur ve ben terâka hedef et namazı bırakan dini yıkmış olur. Bu gibi hadis-i şerifler çoktur. Ancak Ehlü Sünnet ve'l-Cemaat mezhebimize göre Ehlü Sünnet ve'l-Cemaat mezhebimizin cumhuruna göre Ekferiyetine göre görüşte budur, fetva da bu Namaz kılmayan Eğer namaz farz değildir Namazı kılmamak helaldir Serbesttir, kılmasam ne olur Sen kılıyorsun da ne oldu Gibi laflar eder, namazı hafife alır Küçümser Değerini takdirini bilmez Alay eder, dalga geçer Jimnastiktir, ben spor yapıyorum Benim namaza ne ihtiyacım var şeklinde Beyanlar sarf ederse, kelamlar konuşursa Tabii ki bu şekilde namazın terki itikaden terk olduğundan. Yani hadis-i şeriflerde birçok hadis-i kefer namazı terk eden kafir olmuştur. Muhakkak kafirdir. Kesinlikle kafirdir diye birçok hadis-i şerif vardır. Ama bu hadis-i şeriflere ehli sünnet mezhebimiz ne güzel bir izah getirmektedir. O da nedir? Hiçbir amelin terki insanı dinden çıkarmaz. Bu itibarla namazı terk edene de kafir denmez. Ancak Tabii ki namazsızlık kafir işidir. Kafirler namaz kılmaz. Ee, Allah'ımız... Zekat vermeyen müşriklerin vay haline diyor mesela. Tabii müşrikler zekat vermez, kafirler zekat vermez, kafirler namaz kılmaz, kafirler oruç tutmaz. Tabii burada bir imansızların ameliyle iştirak, onların yaptığı bir işe ortaklık, onlar gibi onlara benzeyiş bu tehlike arz eder. Ama bir insan, ben namaza inanıyorum... Farz olduğunu kabul ediyorum. Velakin tembelim, gevşeyim, kaçırıyorum, kılamıyorum. Allah affetsin. Başlayacağım inşallah. Çok pişmanım. Şeklinde e, bir inançta, görüşte ise bu namaz kılmasa da biz buna kafir diyemeyiz. İmanlıdır, Müslümandır. Tabii ki kamil bir mümin değildir. Nakıs bir Müslümandır. Allah tamamını erdirsin ve ona da hepimize namaza devam nasip etsin. Kılmayanlara da kılmak nasip etsin. Bu hususta tabii çok Uzun bir sohbet yapılmıştır. Tarafımızdan bir buçuk saatlik bir konudur. Bu öyle bir işlenmiştir ki, namazın önemi ve ehemmiyeti o kadar güzel işlenmiştir ki, tabii daha birçok sohbetler bu usta yapılmıştır eskiden yeniden, ancak bu usta çıkan bir sohbetimiz hem kasete halinde hem görüntülü efendim, VCD halinde, Evlerinizde, ocaklarınızda dinleyebileceğiniz, kaset halinde, arabalarınızda her yerde dinleyebileceğiniz şekilde namazın ciddiyeti ve emniyet o kadar güzel arz edilmiştir ki onu dinleyip de ben Müslümanım deyip de hala namaz kılmayan pek kalmayacak şekildedir. Bu itibarla birçok insan hakikaten bizim eşlerimiz çok namaza gevşekken şimdi bu sohbeti dinler dinlemez bizi onlar sohbeti namaza kaldırıyorlar şeklinde illa bu sohbet herkes tarafından dinlensin demişlerdir. Bu itibarla ee, biz kısaca bu hükmü, fetvayı belirttik. Bunun aksine bizden bir beyan sağdır olamaz. Ehli sünnet dışına asla çıkmayız, çıkmamışızdır. Bu usta anlayanlar, yanlış anlayanlar anlayışlarını düzelsinler. Ancak namazsızlığın belası nedir, musibeti nedir, felaketi nedir, tehlikesi nedir ve önemi nedir, kılmayanların durumu nedir, kabiri nedir, mezarı nedir, bu ateşi, ben kimsenin mezarına yakıştırmıyorum. Allah hepimizin mezarından bu ateşi uzak etsin. Bu namazsızlık ateşini, bu bir namazlık belasını evden ocaktan hırak etsin. Sizlere bu sohbeti öneriyorum. Tavsiye ediyorum inşallah. Orada yine daha el-i sünnetin görüşleri, bu ustaki bütün kıssalar, hisseler anlatılmıştır. Allah Teala tesirlenerek amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Evimizde, ocağımızda da namazsız bırakmasın. Kıyamete kadar bizden gelecek ocakları, çocukları, Nesilleri Allah Teala ehli salat, namaz ehli, namaz hakkıyla kılan kullarına dahil etsin, ilhak etsin, bizlere namazsız bir nesil nasip etmesin diyoruz. Böyle dua ediyoruz. Ayrıca tabi bizimle uğraşan belli çevreler her zaman olmuştur. Ve olacaktır. Kıyamete kadar bu mücadele devam edecek Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem bizimle değil. Biz tabi bir sembol olmuşuz bazı konularda belki ama esas gaye Bizim yıpratılmamız değildir. Biz çünkü kenarda otursak, biz size bir şey anlatmasak, biz Allah peygamber demesek bizle kimse uğraşmaz. Ama biz sizin hayrınıza çalıştığımız sürece şer güçler de bu hayrı engellemeye çalışacaktır. Bu da onların işidir. Yani köpek ısırır, bu durmaz. İbrahim Aleyhisselam efendim, e, köpeğin, köpeğe ilaç etmiş, yarasına melhem etmiş, şifa etmiş, e, efendim giderken o onun e, dizine dalmış. Ya ne yapıyorsun? Böyle bir şey olur mu ya? Ben sana bu kadar iyiliğini istiyorum. sen bana bunu... E benim de vazifem bu demiştir. Ha bu ısırır. Akrep sokar. Huyu. ile anlaşmış. Beni sırtında şu dereden geçir. Akrep sudan nasıl geçecek? Tospağının sırtı kuruda kalır dışarıdan öyle geçer. Fakat ya sen beni sokarsın. Ya sokar mıyım canım? Ben sana muhtacım. Yolda gideceğiz beraber. ırmak aşacağız. Tam ırmağın ortasında bir sokmuş içine işletmiş. Ya ne yapıyorsun? Sırtımda taşıyorum seni de. Beni sokuyorsun. Huyumdur demiş. Sokarım. O da benim de huyumdur. Dalarım demiş tabi. Ayrı dava sellere gitmiş akrep. Şimdi bu hususta televizyonlara çıkarlar. Kanallara haberler verirler. Vesaire vesaire. Şöyledir. Böyledir. Derler. Ancak siz kardeşlerimizden ricamız istirhamımız. Aramızda bunca hukuk bulunan bunca cemaatlarımız, sevenlerimiz, sevdiklerimiz. Hepinizde hakkımız. Birbirinde sohbet hakkımız, muhabbet hakkımız, sevgi hukukumuz vardır. Dolayısıyla Efendim neydi belirsiz, mesnetsiz, kaynaksız, delilsiz, beyinesiz, hüccetsiz, şöyle olmuş böyle olmuş gibi dedikodu vari haberleri bizim millette bir önemi varmış, bir ciddiyeti varmış, bir şey olmuş gibi zannedebilirler. Allah için bizimle ilgili duyuru ve hakkımızda öğrenmek istediğiniz bir bilgi olursa bizim resmi sitemiz, internette adresimiz, resmi adresimiz bu siteden bizimle ilgili duyurular, bilgiler takip edebilirsiniz inşallah efendim iftiralara. Kulak tıkayalım, işimize bakalım, kervanı yürütelim, biz ahiret yolcusuyuz, o bir şey dedi, bu bir şey dedi, dur eğleneyim, yan gel gideyim olmaz, biz cennete doğru İnşallah yolumuzu doğrultmuşuz, Biz şer güçler inşallah bu yoldan engelleyemeyecektir, Allah'ımız da Celle Celaluhu bize yardım edecektir, tevfikini refik edecektir, Rabbim elimizden tutacaktır, dostlara nimet buyuracaktır, dostların nimetleriyle yolumuz inşallah Aydın olacaktır, sürekli olacaktır, daim olacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler çatlasa da, münafıklar patlasa da bu dava, bu yol cennete bizi ulaştırana kadar ve kıyamete kadar hak üzere daim olan fırkaları barındırana kadar, koruyana kadar devam edecektir. Bu itibarla sizleri Allah rızası için fasıkların haberlerine inanmamaya, duyduğunuz şeyleri araştırmaya, Doğru bilmediğiniz, hakkında delil bilmediğiniz şeyleri konuşmamaya, aktarmamaya, gözden kulaktan, gönülden sorumlu olduğumuz şuuruna varmaya davet ediyorum. Allah rızası için. Tabii ki biz hakkımızı helal ediyoruz. Biz aleyhimize konuşuyor, geliyor, hakkını helal et hocam, helal olsun diyoruz. Ben seninle mi uğraşacağım ahirette? Dur bakalım cennete giremeyeceğiz, bekleyeceğiz. Sen geleceksin, ben geleceğim. Ne uğraşacağım seninle? Tabii bu hakkımızı helal etmemiz, herkesin de bize saldırıya geçme serbestliği hakkını vermez. Ama... Maalesef yapıyorlar. Yapabilirler. Bundan sonra da yapabilirler. Bunlara hazırlıklıyız. Zaten senelerdir bu işin içindeyiz. Efendim sürekli bu mücadelenin içinde olmuşuz. Ancak şunu diyoruz ki bizim derdimiz gayemiz. İslam'a hizmettir. Dinimize hizmettir. Vatanımıza hizmettir. Biz devamlı dualardayız. Biz emniyet güçlerimize dua diyoruz. Polislerimize dua diyoruz. kolluk güçlerine dua diyoruz. Askerimize dua diyoruz. Bunu şimdi yapmıyoruz. Bunu 25 senedir, 30 senedir kürsülerde yapıyoruz. Şahidimiz, delilimiz bunca cemaattır, kayıtlardır. Bunu sonradan yapmadık. Biz bu vatanın bölünmesini istemiyoruz. İç savaş, dış savaş çıksın istemiyoruz. Kimsenin burnu kanasını istemiyoruz. Herkes selametle cennete gitsin istiyoruz. Bunun için bu kanallar hizmet ediyor. Bunun için biz hizmetçiniziz. Efendim, tabii ki bu askerimiz, polisimiz güvenliğimizi sağlıyor. Onlar bizi bekliyor da biz ibadet ediyoruz. Evimizde namusumuz güvende. Camimizde ibadetimizi yapabiliyoruz. Bunlar haktır, hukuktur. Onlar da tabii ki bu vatanı, bu dini, bu namusu koruma niyetiyle kaydet eden bütün güvenlik güçleri. Hepsi bu sevaplara ortaktır, bu hayırlara ortaktır. Bu niyetler müşterektir. Ama tabii ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunlar var. Efendim bölüp parçalama planları var. Bu kadar İslam alemini gözümüzün önünde işgal ettiler. Ne projeler ürettiler? Bu projelerin şimdi bir kısmını Türkiye'yi de kattılar. Değil mi efendim? Özellikle Suriçi hakkında, İstanbul Fatih Bölgesi hakkında ekümenik projeleri var. Efendim tabii ki bazı hocalar onlar rahatsız ediyor. Bu hocalar susturulsun, bu hizmetler durdurulsun, şurada dalsın, burada dalsın. Ne olsun? Ne olsun? Tabii ki misyoner faaliyetleri revaç bulsun. Ondan sonra millet Hristiyanlaştırılsın. Efendim ondan sonra işgale kapı açılsın. Dertleri budur. Projeleri vardır. Büyük emelleri vardır. Papa çıkıp demiyor mu ki üç bin, üçüncü bin yılda bütün dünyayı Hristiyanlaştıracağız? Bu nasıl bir beyandır? Efendim şöyle bir proje kuracağız. Bizim e, devletimizin sınırları içine müdahil olacak kadar, Urfa'ya gelecek kadar projeler kurmuşlardır. Bunları yüzlerce sene evvel kurmuşlardır masa başında. Allah projelerini iptal etmiştir. Elhamdülillah nice günler geçmiştir. Umduklarına kavuşamamışlardır. Allah da kavuşturması. Bu vatan bölünmeyecektir. Bu bayrak indirilmeyecektir. Bu ezan sesleri dindirilmeyecektir. Bu millet bu bütünlüğünü muhafaza edecektir. Hiçbir ırkçılık tahrikine veyahut efendim insanları iç savaş çıkartacak şekilde provokasyonlara alet olmayacaktır. Bu millet basiretli, şuurlu bir millettir. Bin seneden fazla İslam'a büyük hizmetler yapmış. Türk milletidir bu. Kainatın efendisinin iltifatına mazar olmuş. İstanbul'un fethi kendi ellerinde nasip olmuş. Bir millettir. Bu millet onların evladıdır. Dolayısıyla bu millet inşallah yine İslam'a en büyük hizmeti yapacak. Dünyada İslam'ın kalkınmasına vesile olacak. Bir ümmettir, bir millettir. Allah Teala vatanımızı, milletimizi muhafaza buyursun. Dua diyoruz. Askerimize, polisimize dua diyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri fitne çıkarmak isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen, insanları birbirine vurdurup kırdırmak isteyenlerin şerlerini muhafaza etsin. Bu arada tabii kanuni çerçevede izinli yapılan mitinglere katılalım. Provokasyonlara dikkat edelim. Efendim biri bir slogan atar, biri birbirine ortalığı katar. E hele emniyet güçlerine, askere polise karşı çok dikkat edelim. En korktuğumuz şey budur. Çünkü Allah muhafaza etsin. Vatan millet düşmanı bir araya girer. Kalkar emniyet güçlerine. Emniyet güçleri bizim güvenliğimiz için orada duruyor. Korumamız için orada duruyor. Bir olay çıkmasın diye orada duruyor. E kalkıp ona bir taş atar. Bir efendim kurşun atar. Allah muhafaza etsin. Bu sefer olaylar çıkar. Karkaşa olur. Aman e, güvenlik güçlerine yardımcı olalım, destekçi olalım ve kanuni çerçevede Haklı davamızı haksız çıkarmayacak yönde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazımini ifade eden onu tenzih için, tazım için ona, onun düşmanlarına, ona hakaret edenlere lanet için yapılan bütün lanetlere, bütün toplantılara kanuni çerçevede katılalım. İnşallah rahman. Yalnız alet olmamaya gayret edelim. Efendim, yapılacak hareketlere dikkat edelim. Her çağıranın peşine gitmeyelim. Kim bizi ne amaçla nereye çağırıyor bunlara dikkat edelim. El i sünnet ve cemaat çerçevesini mutlaka muhafaza edelim inşallah. İslam'da kır dök yoktur. Onun bunun camını kırarak, arabasının camını patlatarak, e, ortalığı ateşe vererek, bilmem nereyi yakarak İslam böyle bir gaye hedeflememektedir. Böyle bir protesto olmaz. O arada bir çocuk çatar, suçsuz insan çatar. Efendim bir e, suçsuz masum insanın e, malı zarar görür, canı zarar görür. İslam'da böyle bir şey var mı canım? İslam'da terör olabilir mi yani orayı patlat burayı çatlat böyle bir şey var mıdır? Bunu kim diyebilir? Buna hangi hoca fetva verebilir yani? Böyle bir şey yok. Künabdellahi'l-Mektul ve lerte künabdellahi'l-Katil. Öldürülen ol, öldüren olma. Biz bu zihniyetteyiz. Yaralanan ol, yaralayan olma. Biz bu zihniyetteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tembihi budur. Fitneye karışmayın. Müslüman Müslüman kanına girmeyin. Ancak... Allah muhafaza etsin. Bir işgal tehlikesi olur, bir düşman tehlikesi olur, seferberlik olur. O zaman tabi Rus gavuruna, Yunan gavuruna nasıl ecdadımız kurtuluş savaşları verdilerse Allah muhafaza etsin vatanımızı. O zaman böyle bir şey olabilir. Geri kalan asla silahlı bir eylemlere, efendim vurucu kırıcı eylemlere kesinlikle iştirak etmeyin. Bunlar caiz değildir, bunlar haramdır, bunlar yasaktır. İslam vatanında, Müslüman millet içerisinde böyle e, serseri mayın gibi dolaşmak Asla caiz değildir Bunlara prim vermeyin Destek olmayın Yardımcı olmayın Hiç bu hususta İslam'a hizmettir diyenlere aldanmayın İslam'a hizmet olmaz Bunlar hezimet olur Resulullah'a hizmet edeceksek Onu met edelim Onu sevelim Sünnetini yaşayalım Yaşatalım Tanıyalım Tanıtalım Tabii ki meşru çerçevede Protestolarımızı da Kanuni izinler alındığı noktada O çerçeveyle sınırlı kalmak şartıyla O hakkımızı da kullanalım Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin dostları olan siz ümmetleri hepimizi ahır zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Vatanımızı, milletimizi bütün belalardan, cahil İslam vatanlarını işgallerden muhafaza buyursun. İşgal altında olanları Allah düşman güçlerinden galas buyursun. Allah Teala Kur'an-Sünnet merkezinde cümlemizi cem buyursun, toplasın. Allah Teala yaşadığımız sürece bütün hayatımızı, faaliyetimizi, nefesimizi onun kıymetli dini kitabı Habib ve El-Sünnet ve Cemaat yolunun hizmetinde harcamayı nasip eylesin amin diyen dillerinizi nar cahiminden eylesin. Tekrar kavuşuncaya kadar Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve sohbetleri.